Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Laflayacağız dinleyicileri yepyeni bir programla tekrar karşınızdayız Bir misafirimiz var Atilla. Uzaklardan Anadolu Yakası'ndan geldi. Evet Anadolu Yakası'ndan geldi. Ee, hoş geldi. Bizi kırmadı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kim Ahmet? Konuğumuz. Evet Peyman Ünalsın Gökhan. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Selam. Hoş geldin. Merhaba. Gene eğitimden başlıyoruz. Evet, ilk soruyu öyle bir Herkes çıkartalım. Artık, Bekliyor ilk soru. Evet format. Bekliyor evet olmasın. format oturdu gibi. Evet. Peki lise mi? Lise öncesi mi? Nereden başlayalım Peyman? Lise öncesinden başlayalım bence. E, çünkü günümüz için önemli olduğunu düşünüyorum. E, artık çocuklarımızı o kadar çok özel okullarda okutuyoruz ki... ...bizim okuduğumuz mahalle mektepleri çok eski günlerde kaldı. Ama ben onları hala o günleri e, böyle çok güzel yad ediyorum. E, orada sınıfsal ayrımlar yoktu bir kere. Bizim apartman görevlimizin çocuğu da oraya gidiyordu. Ama babası e, büyük bir şirkette o zamanlar CEO lafı falan da yoktu. <gülüyor> genel müdür <Do> <gülüyor> değil. <gülüyor> evet aynen. <gülüyor> babası genel müdür olan arkadaşlarımız da vardı. Ama hepimiz huzur içinde eşit şartlarda okuyorduk. Bence çok güzel bir duyguydu e, Ben de Akatlar'da Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Öğretim Okulu'nda okudum. E, Beş sene e, matematik hastası, e, matematik tutkunu bir öğretmenimiz vardı. Hiç müzik, resim e, dersi yapmadan, beden eğitimi dersi yapmadan bitirdiğimiz bir beş senemiz oldu. Koskoca beş senemiz. <gülüyor> şey ne kadar güzel bir duygu ya. Hatırlıyorum da yani bütün e, mahallede oturan herkes aynı okula gidiyordu. Servis diye bir şey yoktu. Serviste uyumayan çocukları görmüyorlardı kimse. Ve hepimiz aynı okula gidip çıktıktan sonra da okul, okul arkadaşlığı da devam ediyordu. Ben de, hatta biz bir sırada üç kişi oturuyorduk, sizi bilmiyorum. Bizim pek olmadı Pek üç. olmadı. Evet. Şimdi ben bir araya gireceğim. Çünkü sevgili Peyman da biz mahalledaş çıktık bu arada. Evet. Akatlar'dan. <gülüyor> Senin söylediğin şeye ben de çok katılıyorum. Ki ben şiş terakki okumama rağmen söylediğin aynı şey yani her kesimden öğrenci, her kesimden o civarda oturan çocuklar aynı sınıftaydık ve bugünkü gibi kesinlikle bir ayrım işte kim işte o zenginin çocuğu, o bilmemli CEO'nun çocuğu falan diye bir şey yoktu. Maalesef hani günümüzde geldiğimiz noktaya bakarsan çok acı bir ...şeyle, sahneyle karşı karşıyayız maalesef. Kesinlikle ve bugün çok böyle e, itici bir şey duydum aslında. E, bir arkadaşım özel bir üniversitenin... E, ...işte hocalarından bir tanesiyle bir toplantı yapıyor bir kongre için. Ve öğrenciler artık e, müşteri gibi görülüyor Değil. özel Tabii. okullarda. Tabii yani bu çok e, kötü bir şey aslında... Çünkü o müşteriye çok iyi bakmak lazım, onları beslemek lazım, onları hoş tutmak lazım, elden kaçırmamak Kaça, lazım. Müşteri kaçar. Evet, <gülüyor> evet. O yüzden bu aslında çok büyük bir tehlike. Kesinlikle. Çünkü bu müşteriyi elden kaçırmamak demek çocukları aslında e, bilgisiz bir şekilde sokağa salmakta demek. Çünkü e, ben biliyorum bizim çocuklarımız da sonuçta özel okulda okudu, ilkokuldan itibaren hani bizim aksimize maalesef öyle bir hani özel okula yazdırmak zorunda kaldık. E, Eli sopalı veliler vardı yani. Hani öyle hocalara ben bu okula para veriyorum. Sen nasıl benim kızıma, oğluma laf söylersin diyen veliler de vardı. %100 katılıyorum. Şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım. Ben hani Şiş Terakki'de okurken tam da böyle işte 80 öncesi terör yıllarında bize okul müdürü dedi ki okul bittikten sonra herkes evine gidecek. Çünkü biz... Okul bittikten sonra sürekli okulun bahçesinde ya futbol oynanıyor ya basketbol oynanıyor. Herkes de civar evlerde oturduğu için biz tabii çok bu müdürün veya işte bizim sınıf öğretmenin söylediği şeyleri çok kale almıyorduk. Sürekli de bir şey var. Okul sonrası şeyde kalıyoruz ki çok ciddi terör yani ben bir gün okula yürürken hatırlarsınız belki bir Amerikalıların vurulduğu bir terör saldırısı olmuştu Akatlar'da. Hmm. Muhtemelen sen de oradaydın herhalde 79 veya 80 öncesi olabilir. Evet. O direkt benim gözümün önünde oldu ve bundan sonra tabii çok ciddi anlamda hani önlemler almaya çalıştılar. Biz kurallara uymadığımız için öğretmen dedi ki bizi pazar günü okula geldik. Dedi ki kimler müdür hanım isim almış? Siz dedi ki bu siz bu okulda değilsiniz dedi artık benim gözümde. Ve bizim bütün sıralarımızı çevirip biz duvara bakıyoruz. Sınıfın yarısı, ya yani biz haylaz öğrenciler adlandırıldık. Gerisi ders yapıyor, biz hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi bugün özel okulda böyle bir şey olsa kıyamet kopar ek ihtimalle. Ve evet. ben bunu anneme söylediğimde öğretmenim bilir dedi. Evet. Eti senin kemiği benim Aynen vardı. Aynen öyleydi yani. Şimdi maalesef evet. öyle bir şey kalmadı. Evet. Evet, Beşiktaş Kemal'den sonra bizim zamanımızda ilkokulu bitirince giriyorduk özel okulların ya da Anadolu liselerinin sınavlarına. Ben her ikisine de girmiştim. Aslında Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni de kazanmıştım ama oraya yedekten girdim diye kendime bir gurur meselesi yapıp İtalyan Kız Ortaokulu'na girdim. Orada dört sene Sörler'le birlikte okudum. Ee, işte kestane zamanlarında kestane bayramları yaptığımız sadece kestaneleri alıp da onların nötr-mortif resimlerini yaptığımız ee, büyük kazanlarda kestane şekerlerinin kaynatıldığı böyle çok hoş zamanlardı ee, ondan sonra da İtalyan Lisesi'ne geçtim 4 senede İtalyan Lisesi'nde Tophane'de okudum okulun yeri de çok güzeldir çok yani evet. kız ortanın yeri de güzeldi aslında Galatasaray hamamının tam yanındaydı Aynen. kız ortaokulu. Evet. Ee, tabii ben böyle şey e, çok işte dediğim dedik e, astığım kestiğim düdük müydü neydi tam bilemedim şimdi ama ee, öyle bir kova burcu olaraktan ben başlar başlamaz okula e, daha işte ilkokulu bitirmişiz hazırlık sınıfında. Ben kendim okula gitmek istiyorum dedim işte bir hafta e, bizim mahalleden yine bir arkadaşımız da girmişti onun babasıyla annem. Bizi böyle işte dönüşümlü alıyor, biri alıyor, biri getiriyor, götürüyor vesaire. Sonra ben tek başıma gitmeye başladım. Tabi macera dolu Beyoğlu e, <gülüyor> yürüyüşleri de o zaman başlamıştı tabi sabah. Güzel zamanları Beyoğlu'nun. Evet, evet. Kesinlikle güzel zamanlardı. E, lisede tabi Topaniye gidiyordum. Orası da son derece güzel. İşte bir simitçimiz vardı. Her çıktığınızda simit aldığımız... E, İstanbul'un güzel zamanlarıydı. Evet. Sürenlerdi. Evet. Semt semti de İstanbul'un evet. en evet. güzel zamanları, en yaşanılabilir halleriydı herhalde. İstanbul'da. Evet evet. Şimdi artık İstanbul. Ben geçenlerde bir uzun bayram tatilinde fotoğraf çekmeye İstanbul'un beş ayrı noktasına gittim. Benden başka Türkçe konuşan yoktu. <gülüyor> Aa, kendimi yabancı hissettim. Ben New York'ta gördüm. ...New York'ta da Amerikalı yoktu. Dedim ki İstanbul artık bu hale geliyor. <gülüyor> evet. Kosma, politik, i̇şin ucu, işin ucu kaçmış şey. vaziyette. Aynen. Aa, bir sürü kara kelli simsiyah adam... ...üçlü beşli gruplarla dolaşıyor... ...tedirgin oldum. Öyle, yani gezdiğim mi? semtlere göre tedirgin oldum. Eskiden Beyoğlu'na gitmek keyifti. Tabii. Şimdi artık Beyoğlunda bir etkinlik falan olduğu zaman, Burun ay, acaba biraz. gitmesem mi? Aynen. Hani oradaki o insanları karşılayacak ve onları görecek gücüm yok gibi geliyor. Yani onları e, sindiremiyorum bir o türlü O eski halini gözünde evet. getirince maalesef insan yani üzülüyor. Aslında sindirmemek yani sonuçta İstanbul bir metropol. Şimdi şey düşünüyorum da Roma'ya gittiğiniz zaman da hani ben işte hani daha sonra geleceğiz muhtemelen de. Ee, hani İtalya'da ya da Fransa'da da aynı şekilde işte Paris'te e, ya da Londra'da dolaşırken de etrafınızda e, İtalyandan Fransızdan çok işte e, onlar Afgan işte Marokenderler, Marakeşliler, var. Evet. Suriyeli var, Afganlar, ee, Pakistanlılar vardır, işte Hintliler vardır vesaire. Hani onlarla bir şekilde hemhal olursun. Şimdi bu bize tabii ki hani hep derler ya biz Avrupa'yı işte 20 sene sonra, 20 sene gerisinden Bundan geliyoruz. Diyoruz, evet doğru. Evet hakikaten o şekilde yani her anlamda aslında öyle. Şimdi belki bazı konularda 50-60 sene sonrasında düştük ama işte bu göç yolların üzerine, onların göç güzergahları üzerine düşmemiz, daha sonraya denk geldi yani biz şu, şu anda için. onların 20 sene önceki 30 sene önceki hallerini yaşıyoruz aslında. Ama her metropole gelen yabancının profili de aynı değil maalesef. Evet evet yani onu da yani Ben lazım. şeye katılmıyorum yani şu, şu noktaya katılmıyorum. 10 lira veren ev alıyor. Kardeşim pasaport alıp vatandaşlık Hı. alıyor. Git İtalya'dan al bakalım alabiliyor musun? A, Git tabii. Fransa'dan alabiliyor musun? Tabii tabii. Ya biz burada ne kapı kaldı, ne sınır kaldı, ne bacak kaldı. Elini kolunu sallayan giriyor. Ve bunlar girdiği gibi neredeyse biz de eşit haklarda yaşayacaklar. yani Bunları bir daha dışarı Hı. çıkarmaya. Yani hem manen hem madden bir şey var. Yabancı hissediyoruz artık kendi ülkemizde. Ya bir dakika Kendimizde... Pay, nerede kaldı en son güzel bir şey anlatıyordu. Nerede kalmıştık? <gülüyor> evet, onu da aldı. lise, lisey oldu. Lise, lise, lise lise. Evet, bu sebebi olun da kaldık. A, lise tabii ki çok güzeldi aslında, hani Ömer'ı öğlen... susturamayacağız biz galiba. Biz bir müzik arası verelim, liseden sonrasına sonra e, devam e, istersen edelim. İstersen evet, üniversiteye sonra Hı. devam edelim. Olur. Mu? Tamam. Olur sen mu? liseyi bitir, ondan sonra. Ah peki. Tamam. Bu arada ee... evet. <gülüyor> lise. <gülüyor> e, lise yılları da keyifliydi aslında çok. Hani hiç dikkatini öğrenciyken okuduğun okulun emmiyetine pek böyle... Sonradan akıllar başa akıllar geliyor başa değil mi? Akıllar başa geliyor ya. Orada hani okuduğumuz işte biz böyle klasik müziği koyar, müzik dersi yapardık. İşte bahları çalışırdık, vivaldi'yi çalışırdık, verdiği çalışırdık vesaire. Ya da ne bileyim önümüze bir kasenin içine konulmuş meyveler, yanında bir tane... Ee, bir ee, maşrapa konulurdu, vesaire bir testi konulurdu. Hadi biz onun resmini çizerdik. İşte arka fonda güzel bir gene klasik müzik olurdu. Sanat tarihi okurduk ama biz bunların hiç değerini bilemedik açıkçası. Maalesef, evet. Yani Maalesef. o zaman her şey tabii böyle çok e, uçuşan, kaçışan bizim için. Eee, değişmeyen bir kural ama daha, yine evet. de evet İtalya'nın ekolünü almış olmak yani yaptığım seçimden son o derece memnunum aslında çok başka evet, bir şey, şey. Evet. İtalya'ya da gireceğiz gireceğiz tabii kol. ki daha İtalya'ya İtalya yola çıkacağız ne çalalım ee, Ahmet ilk parça What are you doing the rest of your life diyelim, diyelim. Bilçarlap Trio'dan gelsin gelsin, gelsin bakalım Sevgili laflayacağız dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz eğitimi ilk program ilk ee, soruda bitiriz diye düşündük ama e, o kadar güzel konulara girdik ki üniversite eğitimi ikinci soruya kaldı istersen e, bir İtalyan lisesinin mezuniyetinden nasıl İtalya macerası başladı bir ona girelim e, aslında şöyle oldu e, ben lise iki'deyken e, çalışmaya başladım. Bizim İtalyan Lisesi'nden mezun bir büyük bir ablamız bir, o zaman o yılların İtalya incoming yapan acentalarından bir tanesi en büyüğü diyelim tur planda hosteslik yapıyordu ve bir gün beni aradı. Bir hosteslik işi var hafta sonu için İtalyan bir grup geliyor ben gidemeyeceğim o zaman o Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordu ben gidemeyeceğim benim yerime sen çalışır mısın dedi. Aa bilmem ki olur mu yapabilir miyim vesaire derken Tan tan tan tan tan tan <gülüyor> tan aynen öyle bir e, durum gerçekleşti. Ben böyle ufak ufak bu turizm işine girdim. İşte e, arada sırada ders programı işte cuma günleri biraz daha erken çıkıyorduk. Cuma günü okuldan sonra gidiyordum. Cumartesi pazar çalışıyorum falan. Tabi bu İtalyan gruplarla birlikte olunca e, bende daha da böyle bir İtalya aşkı uyandı. <gülüyor> Ee, açıkçası buradaki üniversite sınavlarını birazcık böyle arka plana attım ve ben böyle e, İtalya'ya gideceğim diye kendi kendime hayaller kurmaya başladım. O zamanlarda İtalyan Lisesi'nde e, hiç böyle bir ayrım yok yani işte İtalya'ya gidecek öğrenciler, Türkiye'de sınava girecek öğrenciler diye şimdi böyle bir ayrım yapıyor evet. e, okul. Ee, o zamanlar öyle bir ayrım yok hepimiz aynı sınıfta aynı şartlarda okuyoruz isteyen daha sonra işte e, bizim zaten İtalyan Fen Lisesi olduğu için direkt İtalya'daki üniversitelere yab yabancı kontenjandan girme hakkımız var. E, biz de böyle işte e, acaba nereye gitsek diye bu arada benden dört e, sınıf yukarıda bir yine turizm sektöründe birlikte yolumuzun kesiştiği okuldan tanımadığım ee, ...bir arkadaşımla birlikte böyle bir planlar yaptık... ...ya biz İtalya'ya gidelim... ...o da aslında üniversiteyi bitirmiş burada... ...fakat böyle bir macera evet. istiyor o da... ...bir İtalya tecrübesi evet. istiyor... Ee, ...biz başvurduk... Ee, ...ve Kieti Üniversitesi'nde... ...yabancı kontenjanından kabul edildik... ...Kieti Üniversitesi nerede diyeceksiniz... ...Kieti... ...tam Roma'nın hizasında... ...ama Adriyatik kıyısında... Hmm. Ee, tam karşı kıyıda. Kıyı ee, Kieti aslında bir dağ kasabası, bir dağ şehri. Fakat bizim fakülte, e, yabancı diller fakültesine yazıldım ben. Yabancı diller fakültesi, Frankavilla Almare dediğimiz e, Sayfiye kasabasında. Ee, kışın öğrencilerle dolu bir yer, yazın ise... Kuzey İtalyaların Turşlerle ev kiralayıp evet bizim boşalttığımız evlere Kuzey İtalyalıların geldiği bir kasaba. Kilometrelerce uzanan bir sahil şeridi. İşte bisikletlerle biz orada e, okula gidiyoruz. İşte çalışıyoruz. Eee Devam edeyim mi? Tabii çok sevindim. Tabii güzel Ahmet gidiyor. bir şey Vallahi, söyleyecekmiş gibi baktı ama. Evet. Heyecanla, heyecanla majanları dinliyorum. <Daha, gülüyor> Siz böyle, biz hani böyle bir şey. kaptırdım Hayır. gidiyorum ama. Hayır, şunu düşündüm bir an. Kötü bir okulda okumadım üniversiteyi. Deniz kenarında, Boğaz'ın kenarında okudum. Ama bu kadar güzel hikayelerim var mı diye düşündüm yani. Vardır sen de düşündürsen aklına gelirsin. Vardır ama şimdi düşünsene böyle bir sahil kasabası, bisiklete binden medeni pırıl pırıl yerler falan filan. Ben okuldan çıktıktan sonra gene işte Karaköy Levent Otobüsü'ne biniyordum ve aynı itiş kakışın içindeydim yani. Aslında bizim hayatımızda çok kolay olmadı çünkü biz e, hani az önce de konuşuyorduk sohbetimizden önce bizler e, gayet mütevazi hani devlet okullarında okuyan mütevazi evlerde yaşayan aileler olarak e, ben e, benim babam matbaada işçiydi. Annem ev hanımı ama dikiş dikerdi aile bütçesine katkıda bulunmak için dolayısıyla da bir onlar iki tane çocuğu özel okulda okutmuşken benim onlara ben İtalya'ya gideceğim hmm. hani bana da bir bütçe ayırır mısınız demek gibi bir, bir lüksüm, lüksüm yoktu yok. ve yüzüm de yoktu açıkçası yani ben bunu talep edemezdim ben ne yaptım okulu bitirdim ee, turizmde çalıştım ki o yıllar turizm hani iş meselesine sonra gireriz. Ee, çok güzel paralar kazanılan zamanlardı, para biriktirdim ve öyle ben İtalya'ya gittim. Dolayısıyla da ailemden 5 kuruş ben maddi destek almadım. Arkadaşım da almadı. Biz 3 kız gittik ve biz dedik ki, biz okurken çalışacağız dedik. Yapılacak işler ne? İşte bir pub'da çalışacaksın, bir barda çalışacaksın. çalışacaksın. İtalyanlar bar der, Tabii. işte böyle kafelere. Ya bir pastanede çalışacaksın, ya baby yapacaksın, hani yapacağın işler bunlar. Evet, ya da ev temizlemeye gideceksin. Ben bunların hepsini yaptım. Ee, yani ...orada o kadar çok aslında macera, hikaye, tecrübe, o kadar çok şey var ki. Hayatta bu ee, işte. Evet. Ee, o yüzden bunların ya hiçbirini yapmış olmaktan gocunmuyorum. Aksine iyi ki yapmışım diyorum. Ee, yabancı diller fakültesiyle başladım. Ama baktım ki e, şimdi İtalya diyoruz, medeniyet diyoruz ama e, İtalya'nın kuzeyinde aslında belki bizi, Türkiye'yi daha çok tanıyorlar. Evet. Şimdi ben orada okurken e, benim İngilizce hocam fakültede geldi işte sen nerelisin dedi, Türk'üm dedim. Niye geldin ki buraya dedi, senin okulunda yer mi yoktu dedi. Çok iyi. Yani. E, <gülüyor> Sonra çalıştığım iş yerinde mesela işte siz nerelisiniz falan diyorlardı. Tabii çünkü aslında biz ee, bir anda ne olduğumuzu şaşırdık. 8 sene İtalyanca eğitimden sonra İtalya'ya gidince hiçbir şey anlamıyorsun. Çünkü yaşadığın <gülüyor> yer e, diyalekt, diyalekto konuşuyorlar. Belki. Hiçbir şey hani ben hiçbir şey öğrenmemişim diyorsun boş. Hani tın tın gitmişim yani. Ama sonra İtalyanlarla konuşmaya başlayınca diyorlar ki sen gramerin çok iyi, bizden daha iyi konuşuyorsun. Ee, ama sonra tabii o diyalekti de öğreniyorsun. İşte onlar o diyalekt dillerinde onların işte şarkıları öğreniyorsun vesaire. Tekerlemeler öğreniyorsun. Ee, nitekim orada hani insanlar böyle soruyor, sen nerelisin? Anlıyor çünkü senin şivenden yabancı, yabancı olduğunu, yani aksanından. Ee, Tahmin et diyorsun Yunanistan'a kadar geliyorlar. Kimse Yunanistan'dan ötesinde Türkiye'nin olduğunu bilmiyor. Ya da Türk'üm dediğinde aa Hani develerle mi geziyorsunuz diyorlar. Biz bunları <gülüyor> bu sorularla gerçekten önce şaka mı yapıyorlar acaba dedik ama gerçekten hani bunu bilmeyen insanlarla dolu. E, dolayısıyla da hani ben Eskiden artık... Eskiden doğru develerle geziyorsunuz diye bir soru geliyordu ee... bana da. Ama şimdi... Develer şehirde dolaşıyor diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. E peki İtalya'da branş ne? Birazcık da ondan bahsedelim. Ee, yabancı dillerle başlayıp evet. sonradan... arredamenti dinterne dediğimiz iç dekorasyona geçtim aslında. Çünkü... Bunu bana bir İtalyanca söyler misin? <gülüyor> arredamenti dinterne. Mis. <gülüyor> Tekrar etmek ister misin Ahmet? <gülüyor> A redement edin bravo. Bravo <gülüyor> e, e çünkü baktım e, Sonuçta biz kendi e, Bütçemizle kendi kazancımızla Orada e, devam edeceğiz Ve bu adamlar Takmış vaziyetteler işte bir Gerçek bir ratsizm var çünkü sadece Okulda da değil aslında biz ev kiralarken De bununla karşılaştık yani Türk olduğunu duyunca sana 10 dakika sonra randevu veren ev sahipleri 10 dakika sonra gidip de işte sitofona bastığında kapıyı açmıyorlar. Çünkü sen Türksün ve oralarda bir Türk olarak seni sadece bir esrar tüccarı olarak tanıyorlar. Dolayısıyla da hani böyle sen bir Türk olarak tamamen dışlanan ve hani toplum dışı kalan bir insansın. Zaten İtalyanlar bile dört senelik fakülteyi hani beş altı senede bitirdikleri için hani bizi e, gariban Türk kızları olarak herhalde dedik bizim on seneyi bulacak. E On de biz ev temizlemekle işte paplarda <gülüyor> çalışmakla şey hani hayatımızı idame ettiremeyeceğiz o yüzden e, ben de e, aredamenti din terniğe geçtim. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ee, Avusturya'da da şöyle bir atasözü varmış. Uyumayan çocuklar. Bak Türkler geliyor diye korkutularmış. E, evet. e, Mamali Turki. Mamali Turki derler. O mamma Anneciğim ya. İtalyanlar. Evet, ne <gülüyor> kadar güzel bir şöhretimiz var. Evet. Sonra İtalya'da iç mimarlık. Evet. E, aslında ben hep böyle küçüklükten beri e, çiziyordum. Babamın da... Mat, daha doğrusu okuldayken de aslında benim... Ee, ...resimlerim kız ortada... ...İtalyan Lisesi'nde yaptığım resimler... E, ...hep böyle duvarlara asılır... ...işte çok beğenilir... ...çünkü babam da matbaacı onun engin... ...renk bilgisine dayanarak işte yaptığım... ...guarj resimler... E, ...çok beğenilirdi... E, ...resme bir yatkınlığım vardı... ...çizime... ...dolayısıyla ben de dedim ki ben iç dekorasyonu okuyayım ...hani seviyorum da zaten bunu... ...ve gittim bir özel bir okula yazıldım orada... <gülüyor> Ve ondan sonra orada e, ben iki sene dekorasyon okudum. E, yani çok değişik bir tecrübeydi tabii benim için İtalya açıkçası. E, her şeyiyle çok güzeldi. E, diplomamı aldım. Dört, iki sene, dört senenin sonunda da tekrardan geri döndüm. Roma'ya gittim birçok. E tabi oluyor. şöyle zaten e, Roma'ya uçakla önce Roma'ya gidiyorum İstanbul Roma oradan trenle e, ben Kieti'ye Frankavilla'ya devam ediyordum. E onun haricinde tabi biz hani normalde insanların tatil yaptığı zamanlarda biz çalışmak zorunda evet, evet. olduğumuz için işte paplarda kafelerde, restoranlarda... Tatilleri çok değerlendiremedik ama... ...ben ondan sonraki yıllarda zaten bol bol İtalya'ya İtalya gittim. Roma'da şey İstanbul gibi havasında sis olur mu? Sisli havalar olur mu Roma'da? Ben, ben mesela sisli havalar olduğumu fotoğraf çekmeye çıkıyorum İstanbul'da. <gülüyor> ee, Kışın belki. Valla ben belki mevsim itibariyle gittiğimde... ...çok fazla sisli zamanlarını görmedim. Ama böyle sabah saatlerinde böyle... ...hafif şehre inmiş bir pus. Ee, işte Vittoria Emanuele'nin o e, heykellerini, binanın üstündeki heykelleri... ...hafif puslu bir havada gördüğüm zamanlar derde olsa olmuştur. O zaman, o zaman ne diyoruz biliyor musun? Lost in a fog. Jocelyn Barton. Harika. Bakalım. Dinliyoruz. Tekrar merhaba, laflayacağız dinleyicilere. Bu akşamki misafirimiz Peyaman Ünalsın Gökhan. Ben bir de niye anlamıyorum biliyor musun? Niçin kadınlar soyadlarını değiştirirler? Sevgili Korkut Gökhan, benim 1977'den üniversiteden arkadaşım. Şimdi sen, senelerce seni biliyorlar Peyyaman Ünalsın. Bu Gökhan soyadını niye aldın bir daha üstüne üstlük? Valla insanların kafasını karıştırmak için diyelim. Çünkü benim adım da zor. ilk soyadım da zor. Bir de ikinci soyadım gelince daha da zorlaştı. İnsanların <gülüyor> hayatı çok mutlu oluyor. <gülüyor> Kafi oldu. <gülüyor> harika. harika. Aa, teşekkür ederiz. Kalktın geldin. Ee, bu ben programı teşekkür gene ederim. E, Göktürk Stüdyolarında, stüdyolarında yapıyoruz, da. evet. Kaydediyoruz. Artık yavaş yavaş da sezon sonuna geliyoruz. Evet. Ee, şimdi geldik. İtalya. Arredamenti. Di. Dinterni. Dinterni. Arred. Arred. Ben biraz şey... İç dekorasyon diyelim mi? Evet. Artık. Okuduk ettik. İtalya'dan döndük. Türkiye'ye geliyoruz yavaş yavaş. Biraz iş hayatına girelim mi? Nerelere girdin çıktın. Girelim. Girip çıkmadığın yer yok zaten Yok de. gerçekten yok çünkü e, böyle bir içimde bir işle ilgili bir mutsuzluk var. E, lise işte lise 2 ya da lise 3'te demin demiştim ya turizmle bir böyle bir e, haşır neşir olunca ve turizmin en güzel yıllarıydı biz insentif yapıyorduk. İnsentifi bilmeyenler için açalım aslında. İnsentif e, İtalya'daki e, şirket gruplarını Türkiye'ye getirmek demek, işte bayi toplantıları, kongreleri, seminerlerini yapmak demek, işte özel ödül gezileri çalışanlara şirketlerin verdiği. Biz onları organize ediyorduk ve e, İstanbul'un 80'li yılların sonları turizmde en patladığı Aplıyor zamanlar, ya. müthiş yıllar. Eee <gülüyor> sağına dönsen turist, soluna dönsen turist her yerde İtalyanlar. Rehberlerin son derece mutlu olduğu yıllar <gülüyor> çünkü halıcılardan, dericilerden işte kuyumdan müthiş satışlarla çıkıyor. e ee, bizim çalıştığımız yani benim çalıştığım acentada da e, bu sektörün en iyisiydi. E işte tur plan sarım kibar dediklerinde parmakla gösterilirdi. E, İtalya'daki bütün ajantalar bilir. E, ve biz o yıllara göre de üstelik ben çok iyi bir maaş kazanıyordum. Çok iyi para kazanıyordum o yıllarda. Hatta ben ilk İtalya seyahatimi de İtalya'da okumaya gitmeden önce e, patronumun bir gün böyle bir sabah geldi. E, i̇şte İtalya'ya gideceğim arkadaşımla birlikte bize birer zarf verdi. Nedir dedik? Bir de açtık ki İtalya'ya uçak bileti Milano'ya. Çok iyi çalıştınız. Size bir ödül gezisi dedi. Biz bir hafta İtalya'ya gittik. Neyse ben turizmle böyle haşır neşir olunca dekorasyon okumama rağmen İstanbul'a döndükten sonra... Zaten arada bizi e, acenta sahibi Sarım Bey, işte büyük turlar, gruplar olduğunda bizi Bari'den kalkacak e, grupların uçaklarına dahil ediyordu. Acentaya söylüyordu benim iki asistanım İtalya'dalar onlar da gelsin diye. Biz o gruplara dahil olup zaten arada e, Türkiye'ye geliyorduk gruplarla. Dolayısıyla da biz İtalya'ya gelince e, Sarım Bey bizi bırakmadı. Ben döndüm daha doğrusu diğer arkadaşım dönmemişti ben direkt Acenta'da çalışmaya başladım bir süre sonra bir bunaldım turizmden dedim ki bir deri işi yapayım dedim işte Derkon firmasına girdim Derkon'da İtalya'da çok çok iyi müşterileri olan işte Armani ile çalışır, e, Malboro Classics ile çalışır. Onların buradaki üretimini yapan bir firma. Orada İtalya Pazarı'nın e, sözcüsü olarak başladım. Fakat deri işi turizmden sonra bana son derece... E, Durağın geldi. Değişik geldi. Değişik geldi. <gülüyor> Dolayısıyla da e, bir süre sonra oradan ayrıldım ama ayrılmadan önce yine beni acentam geri istemişti zaten. Velhasıl Kenan ben çok uzun yıllar turizm sektöründe kaldım. Hatta bir dönem işte e, İtalya'daki arkadaşım İtalya'dan döndü. O ben ve erkek erkek kardeşim e, Tolga ile birlikte kendi acentamızı kurduk. Yine İtalya Pazarı. İtalya e, Pazarı. ...ve fakat çok şanssız bir dönemdi... ...işte bir sürü terör olayları... <gülüyor> ...orada burada patlayan bombalar... E, ...Apo olayları... ...derken... E, ...çok güzel... ...büyük gruplar yaptık... ...iki tane... ...tam üçüncü grubumuz konfirme olmuştu... ...yine çok büyük bir gruptu... E, ...Çırağan'da kalacaklardı... E, ...11 Eylül... ...olayı patlak <gülüyor> verdi... ...ve ilk iptal olan grup otelde bizim grubumuz oldu... <gülüyor> Ee, ondan sonra da zaten artık hani böyle İtalya pazarı da bitince e, biz dedik ki yani ya hani artık hani acentayı en azından hani biz bir zarar görmeden, görmeden. kapatalım. Acentayı ee, devrettik e, ve ben turizm sektöründen tamamen ayrıldım. İşte bir dergi işine girdim ama yine turizmle ilgili Voyager dergisinin e, reklam ...müdürü oldum. Ee, orada çalıştıktan sonra... Orada kaç sene? Orada bir sene çalıştım. Ee, ondan sonra zaten o arada... işte ...bir hamilelik dönemi oldu. E, turizm sektörü ondan sonra... ...hani böyle çocukla birlikte... ...çok zor. Evet. Evlilik, çocuk... ...işte çok zor evet. olan bir sektör. Çünkü gecen yok, sabahın yok... ...günün yok, gündüzün Tabii. yok... ...vesaire tarzında... ...e... Ee, bu sektöre biri dayanamadı. Kim dayanamadı? Ya sen dayanamazsın ya çocuk dayanamaz. Ya kimse yaşayan. dayanamaz. Yani aslında hani hem evde çocuğunu bırak hem evi idare et hem bavulun her daim orada hazır. Sen al işte git 2-3 gün dışarıda çok kal çok... gel. 3 gün sonra işe eşyaları değiştir yeniden çık git falan. Yani bunlar çok öyle kolay yapılası değil, şeyler değil. değil. değil. Evet. Kesin. Orada bir seçim yapmak lazım. Ya iş diyeceksin, ya aile diyeceksin. E ben aile dedim. E bir süre sonra da zaten bir sene sonra da işte doğumdan bir sene sonra e dergi tarafından tanıdığım bir arkadaşım iş yerine birisini arıyordu. Bunun haberini duydum ve dijital medya sektörüne girdim. Kova burcu insanı biraz <gülüyor> hani böyle. <gülüyor> Oradan oraya atlayan... Kova Burcu'nu takip etmek zor. Oğlum da Kova Burcu. Onu da takip etmiyorum. Yani böyle hani bazen konuşurken de aklından geçenler bir step sonrası geliyor. Ve o yüzden takip etmesi belki dinleyiciler açısından da zor oluyor olabilir. Dinleyicilerin nasıl takip edeceğini bilmiyorum. Ama burada anlatırken Peyman'ın gözlerine bakıyorum. Hani o bir yandan bir şey anlatıyor. Bir sonraki stepte nereye uçacağız onu düşünüyor falan böyle. Ne <gülüyor> ee, yapalım isterseniz bir parça arası verip bir soluk alalım. Vallahi soluğu hem biz alalım hem dinleyenler Bayağı alsın. Peyman'ın zaten böyle bir şey ihtiyaç yok. <gülüyor> What about diyelim Diyelim ben Goldberg'den gelsin keyifli bir parça dinliyoruz. Sevgili Laflayacağız dinleyicileri bu akşamki programımızda her zaman olduğu gibi son ile devam ediyor. Ee, konuğumuz sevgili Peyman Ünalsın Gökhan. İlk sorularda eğitim yaptık ikincide de birazcık kariyerden bahsettik. Şimdi daha keyifli konuları daha çok hani bizim sizlere yansıtmak istediğimiz konulara yavaş yavaş geliyoruz. İstersen bir bloktan başlayalım. Allah Nasıl başladı bu, bu fikir? <gülüyor> Ee, abel, ay, bak, Ava. bak, <gülüyor> avas, konuşamadık. Avare Balon'dan bahsedelim. Ee, nasıl e, aklına geldi? Neler paylaşıyorsun bu blogda? Onları dinleyelim. Aslında şöyle oldu. Blogla hiçbir alakam yoktu. Bir blogger olmak gibi bir hayalim yoktu ama biz 2008 senesinde 13 bayan bir kitap kulübü kurduk. Ayşe'nin kitap kulübü. Ee, kitap kulübü varken bir blok açalım dedik. Bu bloğun e, 3-4 tane yazarından bir tanesi bendim. Ee, ve biz böyle işte düşe kalka bu blok yazarlığını ve bir blok sahibi olmayı öğrendik. Hatta o sene e, topluluk bloklarında ikincilik ödülü aldı Ayşe'nin kitap kulübü bloku. Ee, ve oradan e, bir arkadaşlarımın bana doğum günü hediyesi Yekta Kopan okuma yazma atölyesi neydi? Ben bu şekilde Yekta Kopan'la tanıştım, sevgili Yekta Kopan hocamla. Ee, sonra Yekta hoca ödevler verirdi bize öyküler yazmak için. Bunlardan bir tanesinde ben Yunanistan'ı anlatan bir öykü yazmıştım. Yekta Hoca dedi ki ben olsam dedi yurt dışına giden birisi olsam ben dedi ee, kalkıp da işte şu meydanda şurayı görün şurada da şunu yiyin bunu yiyin ee, burayı da görün ah burayı da gezmeden etmeyin diyen blokları takip etmez senin bloğunu okurdum dedi çünkü sen bana orada bir hikaye veriyorsun bu benim için orası orasın daha cazip kılıyor dedi niye böyle bir blok açmıyorsun dedi. Vallahi dedim hiç bilmiyorum hani olur mu olmaz mı yazı koyabilir miyim vaktim olur Hı. mu falan sen bunu bir düşün dedi. Sonra ben birkaç ay sonra ee, işte Yekta hocamın böyle bir teşvik ile avari balonu açtım orada ee, yazdım. A bu. <gülüyor> <gülüyor> e, bak bunu aslında e, bir bakayım balonun altına i̇şte blog, böyle bir, bir fon müziği koyabilir <gülüyor> miyim? <hocam. gülüyor> Ee, orada öyküleri yazdığım öykülerimi paylaşıyorum ee, bu öykülerde genelde gittiğim seyahatlerde yani gördüğüm şehirlerden etkilenip de e, oraya yönelik orayla ilgili yazdığım öyküler oluyor İşte okuduğum kitaplarla ilgili paylaşımlar yapıyorum son zamanlarda biraz ihmal ediyorum gerçi işte biraz yoğunluk açısından ama avare balon hep var ee, bir sürede olacak zannımca Sonra, hani buraya yani. gelen konuklara diyoruz ya 10 parmakta 10 marifet Biz daha 4'teyiz biliyorsun Peyman 10 taneyi geçer Daha var vaktimiz ama <gülüyor> Daha vaktimiz var <gülüyor> evet. yani Herkesin çok marifeti var Ama herkesi konuşturmak için Canımız çıkarken Peyman'ı susturmaya çalışırız <gülüyor> Eyvah <gülüyor> Peki bloktan bahsetmişken bir bloğun adresini de Söyler misin dinleyiciler Tabii. için HTTPS eee ikenokto üst üste www.avarebalon.com arredabalon.com arredamento di interni interni, i̇nterni. i̇nterni. <gülüyor> di yok değil mi? dinterni d apostrofe dinterni d apostrofe arredamento d interni öğrendim bak. Aaa, <gülüyor> <sıra> geldi <gülüyor> program. Peki fotoğrafla da bir ilgim var. Fotoğrafla ilgim aslında e, Gökhan Soyadı'yla ilişkili olarak <gülüyor> bir ilgi oluştu <gülüyor> çünkü bir gün bir baktım Sirkeci'de e, işte boynumda bir e, Canon marka bir fotoğraf makinesiyle <gülüyor> bizim ailemizin e, fotoğraf malzemelerini aldığımız tedarikçimizden çıkıyoruz. Ee, sevgili eşim e, Korkut fotoğrafa çok küçük yaşlarından başladığından beni de o yola doğru birazcık böyle aslında e, inceden inceye <gülüyor> soktu evet ee, tabii ben kıskançlıktan ölüyorum çünkü o e, şimdi tabii bu Ahmet'in yanında söylenmez ama <gülüyor> Korkut'un hani gözü bakış açısı ee, bazen diyorum ki ya ben hiç fark etmedim diyorum oradaki o sandalın arkasından sağ köşesinden bakmak Hakikaten farklı bir e, atmosfer katıyor bir renk katıyor fotoğrafa farklı bir çerçeve oluşturuyorsun or orada yani Çok kıskanıyorum ee, ben çömezim açıkçası ee, ama çekmekten keyif alıyorum Tabii biraz başka uğraşlar açısından e, fotoğraflarımı Korkut kadar e, hızlı bir şekilde işte onları sistematik e, işte Paris'in en iyileri, e, Romanın en iyileri, Komon'un <gülüyor> en iyileri vesaire gibi ayrıştıramıyorum ama e, işte orta bir yol buldum kendimce arada sırada onlara bakıyorum bana mutluluk veriyor Çok ve keyif güzel. alıyorum. Olan o. Sevgili Korkut Gökhan. Burada koltukta oturuyor. Konuşamadığı için kriz geçiriyordur şimdi. Kendisi mimar. Benim de 1977'den beri arkadaşım. Aslında mimarlığında ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat fotoğrafçılığı çok iyidir. Aa, fazla reklam yapmaz. Kimse ne çektiğini bilmez. Ama Korkut Gökhan yazarlarsa çıkar mı? Aa Korkut Gökhan yazarlarsa çıkar. çıkar. Peyman'da izin verdiğine göre herkes girip bakabilir. Evet, Peyman'dan izin almadan fotoğraf nasıl çekiyor bilmiyorum ama. O ben... <gülüyor> e, izne gerek yok. Valla o istediği gibi... E... Senin de fotoğraflarını biliyoruz. Onlar da çok güzel. <gülüyor> Teşekkür ederim. Peki seni takip etmek isteyenler Instagram'dan nereden takip edecekler? E, Peyman O. Gokan adresinden takip edebilirler. Peki, orada da güzel fotoğraflar var. Var evet. Seyahat fotoğrafları var, evet. var. Var güzel seyahat fotoğrafları var. Aslında ya ben şöyle bir şey yaptım. Birazcık böyle takip edenlerin kafasını karıştırdım. <gülüyor> Zaten en çok yaptı. Bizim de kafamız <gülüyor> yandı, kafamız yandı. <gülüyor> Öncelikle Peymon'un alsın Gökhan diye bir hesabım var. Ee, idi hala da var aslında. Ee, ama oradan birazcık daha hani özel aile vesaire hani çok böyle işte özel arkadaşlar eş dost takip etsin dedim. Ee, edebiyat sevgimi biraz daha kitaplarla haşır neşir oldum biraz daha kültür sanat paylaşımlarımı yaptım ikinci bir adres açtım o da Peyman U Gokan oradan takip edebilirler beni. Çok güzel. İle, i̇letişim dedik, fotoğraf dedik. Blog yazdık. Blog dedik, eee, bir, bir Evet, bir, bir taksi atlayalım. E, oradan kitap incelemelerine geleceğiz. Bir John Mitchell'ın e, meşhur parçası. Rigmon Gustafson'dan yani geliyor. Bir yellow taksi diyelim. going. Get paid paradise. sevgili laflayacağız dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, güzel parçalar eşliğinde ee, şimdi siz e, müzik dinlerken e, sevgili Ahmet beni uyardı. Peyman e, kariyerle ilgili konuda tam noktayı koymadı sözünü kestin diye e, ne eksik kaldıysa şimdi onu alalım oradan da e, daha ilginç bir konu bu kitap incelemelerine geçeceğiz e, yavaş yavaş evet Peyman tam burcu. Ee, aslında kova burcu tam da böyle... E, ...hani a, o olsun bu olsun değil de... E, ...çok istikrarlıdır. Ben galiba biraz yükselenimden de etkilenmişim herhalde. Güzel. Yengeç. 30 yaşından sonra yengece döndüğümü hissediyorum zaten. Yani çok da böyle astrolojiden anladığımdan da değil ama... ...en azından hani insan böyle kulağa doluyor. Eee... Dijital turizmden sonra dijital medyaya döndüm tam da dijitalin yeni yeni aslında Türkiye'de başladığı zamanlardı 2004 senesinde çok büyük firmalara bile gittiğimizde işte dijitalde çalışmak dijital medyana internet sitelerinde verilen reklamlar aslında işte markaların ee, internet sitelerinde dönen reklamlarından bahsediyoruz. Şu anda mesela çok fazla görüyoruz. İşte e, hepsi buradanın sayfasına giriyorsunuz ya da Trendyol'a. Evet. Sonra bir siteyi açtığınızda sürekli önünüze Trendyol işte e, hepsi burada reklamları dökülmeye başlıyor. Biz bunların en bebek hallerini yaşadık. O yıllarda öyle bir şeydi ki büyük markaların bile ee, internet siteleri tam oturmamıştı. Reklam vermek istediklerinde bizim işte internet sitesi çok da iyi değil vesaire gibi şeylerle karşılaşıyorduk ama işte teknolojinin güzelliği orada aslında. O kadar hızlı ilerledi ki ee, şu anda hem reklam veren olarak hem işte reklamları yayınlayan mecralar olarak baktığımızda dijital çok farklı bir yerde. Bu kadar kısa bir zamanda aslında. Evet. Ee, biz işte e, bir aslında sales house'da, bir satış ofisinde çalışıyorduk ee, ve Microsoft, e, BBC, e, Peak Games gibi e, çok güçlü firmalarında e, reklam satışlarını yapıyorduk. E, Uzunca bir sürede orada çalıştım. Epey uzun aslında yani. İtalya dönüşten sonra en uzun çalışma hayatım dijital orada medyada oldu. oldu. Kaç sene en uzun dediğin sene? E, 2004'te başladım. E, yanılmıyorsam 2016'da ayrıldım Hı. oradan. Oferden evet fazla. 2016'da. Evet. Oferden fazla. fazla Şimdiki evet. halbuki iş müracaatlarında geliyor çocuklar oturuyoruz konuşuyoruz. İşte ne yaptınız falan bir sene içinde üç tane iş değiştirmiş. Skor yapmak gibi gidiyor. Bunlar. Evet. Yeni çünkü yeni yolda. neslin aslında hiç müdahhası yok. Onların önüne kesecek her türlü e, kayayı onlar aşmaya çalışıyorlar. Evet. E, onlar çok iyi biliyorlar. E, çok ucuza gitmiyorlar. Hani onlarca öyle. E, ama işverenler için öyle değil aslında. Değil, tabii ki. Ee, bir de bu işin mutfağında pişmek var, ee, sonuçta her şeye sıfırdan başlıyorsun ne kadar Tabii hani ki. okuldan çok iyi bir dereceyle mezun da olmuş olsan e, tecrübesiz bir insan olarak çünkü tecrübe aslında sadece işteki o teknik bilgin değil ki insanları da tanımak, Tabii insan, ilişkileri, e, insan ilişkileri bir kere çok önemli zaten. İşte yapacağın işin biraz satışa odaklı bir ise o farklı bir şey. Pazarlamaya odaklı ise çok daha farklı bir şey. Dolayısıyla da her alanda tecrübe edinmek öyle işte 3 ayda 5 ayda olacak bir şey değil. Burada herkes müdür gelir gelmez genel müdür olmak istiyor. Evet evet. Öyle bir şey şimdi var. Öyle bir çok doğru. Var yeni. Evet. Özellikle Z kuşağında evet. Evet. Allah hangi Z zaten sonu herhalde değil mi bu e, kuşaklar? O zaman olacak bilmiyorum kuşaklar ne evet. ondan sonra Herkes aynı olacak. Şimdi çok enteresan bir geldi iş görüşmesine. İç işte okuldan çıkmış ya hiçbir şeyden hakkında bilgisi yok. Falan. Bir, bir maaş istedi. Benim aklıma almadı pek. Dedim ki sen İspanyolca biliyor musun? Yok hayır bilmiyorum dedi. O zaman dedim bir İspanyolca kursuna git önce dedim. Payla mı dedim İspanyolca kursu? evet dedi kurs parayla dedi, öğrenmek için dedi para veriyoruz dedi. E dedim ben de seni buraya işe alacağım. En az Allah'a iş öğreteceğim <gülüyor> sana. Ondan sonra benim senin bana para vermen lazım biliyor musun aslında dedi. Böyle gözleri açıp seyrediyor. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Peki sonra? E, sonra e, oradan çıktığım yani yollarımızı ortak bir kararla, yollarımızı ayırma kararı aldık e, şirketle. Sonra da pazarlama iletişimi yapan bir şirkette çalışmaya başladım. E, Tabii orada biraz da hani işte şirket, marka pazarlama, iletişim deyince hani klasik bir takım e, etkinlikler işte e, pazarlama, iletişimi kapsayan konular giriyor ama benim biraz da böyle İtalya ile bağlantım olması sebebiyle biz İtalya'da e, sergi düzenledik, e, Türkiye'den sanatçıları Capri adasına götürdük. Orada bir galeride onların e, eserleri bir ay müddetçe kaldı. Ondan sonra Londra'da bir sergi Hı. yaptık. E, zaten ofiste e, bir takım sergiler yapıyorduk. E, yani çok değişik farklı etkinliklerle. Güzel, keyifli bir dönemdi ama sonra pandemi patlayınca Hı. ben artık e, pandemide daha fazla hani gidip gelemeyeceğim, çok insan içine çıkamayacağım deyip işte iki sene önce yaklaşık işten ayrıldım. Şimdi Beyman sergi yaptık deyince aklıma geldi. Bir gün bir arkadaşım geldi. New York'ta sergim var dedi. Ve döndü geldi. New York'ta sergi açtım dedi. Wow dedim müthiş. Nerede dedim. Orada dedi bir pizzacı var dedi. Konuştum dedi. <gülüyor> duvarları asabilir miyim dedi. Bir de böyleleri var. Tabii. Tabii. <gülüyor> New York'ta sergin var. Londra'da sergin var. Londra'da bir tane şey bulursun, pub bulursun. Oraya da iki tane resim asarsın. Aslında hiç fena değil. Yani galeriye sonuçta sadece işin ehli olanlar, ilgisi evet, olanlar gidiyor. Ama bir pizzacıya sonuçta herkes gidiyor. Hani bütün e, pizza severler gidiyor. Doğru. Daha masa eriştiği için Daha akıllıca aynen. bir şey yapmış doğru. galiba. Aslında Muhtemelen şey hiç para da vermemiştir. Sen, şey. doğru. Peki. Sergiler, kitaplar falan ama biz kitaba gelelim. Evet, yani. Gelelim, yaşasın. Edebiyata gelelim. <gülüyor> bir giriş yapalım, sonra parçaya gideceğiz ama eline boyuna tamam. daha sonra konuşacağız. Ya aslında kitap, kitap işte bu 2008'de e, kitap kulübüyle başladı. Yani ben her hep kitap okuyan bir insandım aslında. E, yani dediğim gibi babam işçiydi. Hani çok böyle gidip de ay şöyle de kitap alalım, bu kadar kitap alalım vesaire gibi bir lüksümüz olmuyordu ama. Mesela ilkokuldayken e, en güzel doğum günü hediyemini teyzem vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam 10 tane altın kitapların e, kitaplarıydı. İşte bunun içinde Bülbül'ü Öldürmek de vardı, da vardı. E, 80 Günde Devri Alem vardı. Küçük Prens var mıydı? Küçük Prens yoktu hayır <gülüyor> Ben de çok severim Şimdi e, Küçük Prens yazarının Mektupları çıktı biliyorsunuz Yayınlanıyor evet sevgili eşine Onu merakla bekliyorum ee, dolayısıyla da hani hep böyle okuyan bir insandım ama şanssızlığımız edebiyat hocalarımız çok da böyle bizim sonradan duyduğum kadarıyla bir sürü okulda işte e, kitaplar okunuyor çeşitli eserler okunuyor Bunlar üstünde e, işte çeşitli paylaşımlar yapılıyor okulda vesaire biz öyle bir şey yapmadık ee, hiç olmadı Belki bu bir şanssızlık Eee işte bu kitap kulübüyle birlikte, Ayşe'nin kitap kulübüyle birlikte ben daha yoğun okumaya başladım. Ee, ayda bir kitaptan işte ayda iki üç kitaba çıktı. Ondan sonra bu artık böyle ayda beş altı kitaplara işte bazen sekiz kitaba falan kadar erişiyor. Bu kitap kaç sayfalı kitaplar bunlar? Yani değişiyor tabii ki ayda sekiz tane. Şimdi nasıl okuduğuna bağlı aslında. Hız, Şimdi okuma diye bir şey var Evet var. Hani onun ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum ama aslında hızlı okuma değil de etkin okuma önemli bir şey aslında. Hani okuduğundan ne anlıyorsun? Bir de e, her kitap aslında hiçbir kitap boş değil. İçinde bir sürü, altında bir sürü bilgiler var. Yani bir romandan bahsediyorsak romanın içerisinde bile işte bir dönem romanı olabilir. O dönemle ilgili bir takım bilgiler olabilir. Bir kere zaten yazarla ilgili bir bilgiye sahip olmak lazım. Bunun yanı sıra yazarların kendi özel ilgisi işte resim olabilir, e, müzik olabilir, e, disiplinler arası diyoruz biz buna. Dolayısıyla da hani içinde resimle, müzikle alakalı bir takım bilgiler olabilir. Açıp onları eğer araştırırsan... Hani öyle ben hani okudum çok kısa bir zamanda işte bir ayda 12 tane kitap okudum Hı. yaşasın falan gibi bir şey. Değil, tabii. Bu mümkün değil. Şimdi ben mesela görüyorum Instagram'da bazı hesaplar yılda 220 tane kitap okuma hedefi varmış. İşte bu sene önümüzdeki sene 300 kitabı çıkaracakmış. Böyle bir şeyin mümkünatı olduğunu düşünmüyorum. Eğer gerçekten bilinçli bir okuma yapıyorsan araştırıyorsan ve kitapla ilgili biraz böyle bir bilgi paylaşımı gerçek doğru etkin bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorsan bu çok doğru bir yaklaşım evet. değil bence ee... Z kuşardır o skor yapıyor yani <gülüyor> <gülüyor> belki de çizgi roman okuyorsa <gülüyor> olabilir <gülüyor> Ee, Çocukken çizgi roman okudun mu hiç? Okudum. Benim babam matbaacıydı ve 80 günde devre alemler, e, Tom Mixler, Teksas'lar, bizim evimize kızıl maskeler e, bunlar gani gani evet, gelirdi. Süper. Dolayısıyla da e, ben onları okumakla başladım zaten aslında. E, sonra beyaz dizileri babamlar basıyorlardı. Bütün okulda böyle bir, bir şey yaratmıştım, pazar Hı. yaratmıştım. <gülüyor> Beyaz dizileri ben dağıtıyordum okulda. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel evet. Parça arasında. Parça arasında gidelim ama çünkü bu konu enteresan. Devam edeceğiz. Bir sonraki soruda. Stanges, Bob, Brook Mayer, Nightingale, Sengin, Berkeley Square diyelim. Peki. <gülüyor> Dinleyicileri tekrar iyi akşamlar Perşembe akşamı dinleyenlere Cuma sabahı dinleyenler için de Güzel bir gün olsun Peyman Ünalsın, Gökhan Davetimizi kırmadı Röportaja geldi Konuğumuz oldu ee, Ayşe'nin kitap kulübü dedik Kitap okumaları dedik Kitap okumayla kalmıyor sadece Devamı var Kitap incelemeleri <gülüyor> e, bu aslında Ayşe'nin kitap kulübünün bize kazandırdığı bir şey bana yani <gülüyor> Böyle biraz bize deyince şey oluyor e, Biz çünkü kitap kulübünde her ay bir kişi bir kitabı inceliyordu Ve kitabın işte geçtiği dönem ee, orada anlattığı konular, alt metinlerde geçen bir takım olaylar, resimler, müzikler bunlarla ilgili detaylı inceleme yapıyorduk, araştırmalar yapıyorduk ve bunları bir sunum halinde her ay üzerinde konuşuyorduk. Ee, bir kişi kitabı öneriyordu ama diğer 12 kişi de bu kitapla ilgili yorumlarını veriyordu. Şimdi oradan tabii ki böyle bir alışkanlık kalmıştı bende. Ee, dolayısıyla da okuduğum kitapları aslında biraz böyle e, işte mutlaka içinde bir tablo ya da bir ressamın adı geçiyorsa mutlaka onun altını çiziyorum sonra onu araştırıyorum. Bir müzik veriyorsa o müziği dinliyorum. Hatta kendi işte avare balonda e, şayet onlarla ilgili bir yazı ...yazıyorsam mutlaka ve mutlaka işte o e, müziği altına bir videosunu koyuyorum vesaire. Böyle bir e, okumayı zenginleştirmek aslında ve daha da keyifli kılıyor. E, çünkü sen dedektif gibi hem yazarın hem de onun kaleminin izine düşüyorsun... Ee, oradan çok ilginç şeyler çıkıyor çünkü işte bir öyküde bahsedilen işte bir ceviz ağacı ya da bir yılan hikayesi onlar çok farklı yerlere götürebiliyor seni. Ee, dolayısıyla da hani onları araştırıp incelemek keyif veriyordu. Ee, sonra ee, işte yazdığım birkaç tane böyle öykü, katıldığım edebiyat atölyelerinden işte hazırladığım ödevler, öyküler bir gün litera edebiyata gönderdim. E, litera edebiyat bir öyküme yer verdi. Öyküden sonra bir kitap incelemesi gönderdim. E, kitap incelemesi yayın kuruluna gönderildi. E, yayın kurulunda da e, işte Mahir Ünsal Eriş gibi e, çok... İyi bir e, yazarımız var, e, çok severim Kalem'le, e, dolayısıyla hani oradan da onay gelince Doğuş Sarp Kaya var sonra, kendisi hani çok böyle edebiyat konusunda e, üstad, e, orada kitap incelemeleri yayınlanmaya başladı. Ve daha sonra sadece litera edebiyat değil işte .com, Parşömen Fanzin, edebiyat haber gibi bir takım portallere de göndermeye başladım. Açıldın yani. Evet. evet. Şimdi ben doğru, <gülüyor> doğru mu anladım sana soracağım kitap incelemeleri haricinde senin kendi yazdığın. Öyküler var. var? Evet, Yani bir evet. yazarlık tarafı da var aslında. Ya, yazarlık demeyelim aslında. Yani hani e, Yekta Hoca'nın dediği gibi öyle çok çabuk yazar olunmuyor. Yok. O çok farklı bir şey. Çünkü yazarlık gerçekten emek sarf edilmesi gereken bir şey. E, ben o kadar emek sarf edemiyorum. E, çünkü hani hep... Ee, aslında buradan yazıyla haşır neşir olan yazmak isteyen insanlara da hani Yekta Hoca'nın ve diğer bütün hocaların da aslında söylediği e, yazmak gerçekten çok emek isteyen ve pratik yapmak gereken, gereken bir şey. şey. Her gün e, en azından kendin bir şey üretmiyorsan da okuduğun kitabın en azından bir paragrafını alıp bir deftere geçirmelisin. Ee, yani bu bir disiplin aslında Ben o kadar disiplinli olamadım maalesef ee, Her ne kadar her gün bir şeyler yapmaya çalışsam da e, Benim kendi işte rutinim onu da yapayım bunu da yapayım derken Hani çok da fazla e, üzerine düşemedim ama Evet öykülerim var ee, işte geçmişte ödev olarak yazdığım öykülerim var. Ee, tabii üstünden zaman geçince onlar demlendikçe hani bir takım eksikliklerini görüyorum. Onları biraz daha geliştiriyorum. İşte onlar da çeşitli yerlerde e, yayınlandı. Mesela edebiyat haberin de öyküleri e değerlendiren yazarı Cemil Kavukçu çok büyük bir yazarımızdır. E, mesela onun da e, hani filtresinden geçmiş Kıymetli. olmak bence çok büyük bir gurur. E, Dolayısıyla da hani bu e, inceleme olayı e, kitap inceleme olayı yavaş yavaş gelişmeye başladı. E, şimdi Timaş yayın grubuyla. Ee, i̇şte ayrıntı yayınlarıyla e, Itaki ile e, bir takım böyle ufak çalışmalar çok güzel. yapıyorum. Güzel isimler evet. Ee, çok torşuma gidiyor, beni çok motive ediyor. Ee, keyif alıyorum bu çalışmalardan. Ne kadar güzel evet. Şimdi hep bu kadar çok iş yapanlara şu soruyu soruyorum. Günde kaç saat uyuyorsun? Ya bazen aslında öyle bir şey oluyor ki. E, Bazen mesela sabah dörde kadar oturup yazı yaz, yazdığım oluyor. Ertesi sabah da işte sekizde falan kalkıyorum. Ee, bazen vücudum çok yorgun düşüyor belki. İşte akşam on bir buçuk on iki ama biz e, e, Korkut'la da çok film seyretmeyi sevdiğimiz için illaki her akşam bir Mubi ya da Netflix'te bir film izleme telaşına giriyoruz. Dolayısıyla işte film izlersek gece birileri buluyor. Yani aslında günde en az 3 saat, 4 saat en fazla da 6 saat falan uyuyorum. Çünkü hmm, bütün başka bunların türlü içine olmasın. koşturmanın içine başka türlü evet uyku saatinden kırpmak lazım. Başka <gülüyor> türlü olmuyor. <gülüyor> doğru, doğru. Ee, ne yapalım bir parça arası verelim mi şimdi? Olur verelim. Bundan sonra da başka bir hobiye geçeceğiz. Geçeceğiz çünkü. evet, geçeceğiz. O da çok Hobiler Hobiler bitmiyor evet. <gülüyor> evet. Ee, Güzel, eskilerden bir parça gelsin mi? Yine Washington'dan gelsin. Yani, Teach Me Tonight diyelim. Diyoruz. Harika. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn Ooh, teach me tonight Let's start with the A, B, C of it Roll right down to the X, Y, Z of it Help me solve the mystery of it Teach me tonight The sky's a blackboard High above you If a shooting star goes by sky one thing isn't very clear my love should the teacher stand so near my love graduation's almost here my love come on and teach me tonight star to write I love you a thousand times across the sky one thing isn't very clear my love should the teacher stand so near my love almost hear my evet sevgili oh. laflayacağız dinleyicilerim ee, yine çok keyifli bir program ee, ile karşınızdayız konumuz sevgili Peyman Ünal'sın Gökhan şimdi başta Ahmet'in söylediği gibi hobiler bitmek bilmiyor şimdi son hobiye e, geliyoruz bir e, yeme içme işleri bir gıda ile ilgili yapılan güzel işler var istersen birazcık onları dinleyelim sende. olur tabi ee, aslında yıllardır var olan bir şey ee, Korkut'un Ailesinden diyelim gelen, işte yaklaşık 1500'lü yıllardan Aydın Yavuzköy'deki zeytinlikler ve incirlikler, incir bahçeleri. Biz her yaz zaten işte o bahçeleri gezeriz, dolaşırız, oradaki icarcılarımızla görüşürüz, ederiz vesaire. İşte fotoğraflar çekeriz. Ben yazılar yazarım, öyküler yazarım derken pandemi koptu. Ben işten ayrıldım. Ee, pazarlama iletişimi yaptım. Ajanstan ayrıldım. Biz böyle evde işte ben biraz edebiyata yönelmişken her gün bir film seyrederken bubiden işte o filmi anladık maiz sonu neydi, hikaye neydi vesaire derken bir anda ee, ya dedik orada bahçeler var, ürünler var, taze Hı. Biz zaten e, hani bütün incirlerimizi, mevsimlik, zeytinyağımızı oradan kullanıyoruz. Neden biz bunu eşimize, dostumuza, herkese, çevremizdeki insanlara da taşımıyoruz? E, i̇şte erkek kardeşim, ben, e, yani biz ailece, Korkut, ben ve erkek kardeşim bu işe soyunduk. E, dedik ki bir marka yaratalım. Ee, zeytinyağımızı herkese e, tanıtalım. İncirlerimizi, zeytinlerimizi. İşte zeytinle, zeytinin bize kazandırdığı zeytinyağlı sabunumuzu vesaire. Biz oturduk işte Korkut tabii ki mimar olduğu için e, işin grafik tarafını ele aldı. E, o bütün etiketlerimiz, marka, logomuz vesaire İşte e, erkek kardeşim daha çok pazarlama tarafını ele aldı Ben biraz daha sosyal medya, e, fotoğraf çekimleri işte fotoğraflarda kompozisyonların hazırlanması Yemeklerin pişirilmesi tabii ki <gülüyor> Bunların sunumları gibi Böyle bir iş bölümü yaptık aramızda e, Frik Bahçe diye bir marka yarattık e, zeytinyağı, dağ inciri, zeytinyağlı sabun e, ve az miktarda da zeytin. E, işte yeşil zeytin ve sele zeytine. E, bunların online'da satışını yapıyoruz. Nereden bulacaklar bunu dinleyenler? Merak ederlerse. Instagram'da frikbahçe.com Frikbahçe.com e, frikbahçe diye Instagram hesabımız. Ee, web sitemiz frikbahce.com. facebook'da ee, Facebook'ta da varız frikbahçe olarak. Nedir frik bahçe? Açılımı ne? bahçe bizim aslında orada çok birkaç tane bahçemiz var. Bunlardan bir tanesinin adı da Frik. Gerçekten Firik Bahçe. Ee, biz de hani o adını onlardan bir tanesi, o bahçelerden birinin adını verelim dedik işte çünkü Kuleli bahçe var, Firik bahçe var, işte birkaç tane daha var bahçe. Ee, Firik bahçe olsun dedik, en hoşumuza giden isim o oldu ee, ve adını Firik bahçe diye koyduk. Ee... Şimdi zeytin yağı ile alakalı üç aşağı beş yukarı biraz böyle bir altyapım var, bilgim var. Hı hı. Fakat bu dağ inciri diğer bizim normal gördüğümüz bahçe incirlerinden farklı bir şey mi? Bunun hakkında hiç bilgim yok. Nedir? Şimdi, dağ inciri dağda mı oluyor yani? Dağ inciri e, aslında kuru incir dediğimiz hı hı. E, bizim gidip de işte, bu kuruyor, kuru yemişçilerden aldığımız topluyup mı kurutuyorsunuz mesela? Yok, bunlar aslında e, olgunlaşmış meyveler düşüyor ağacın dibine e, ve e, işte ilek dediğimiz erkek incirlerden e, her bahçeye böyle serpmeye ilek inciri dedikleri incir ağacı ve e, işte küçük bir sinek vardır. O sinek iyilekten aldığı e, tohumları Toğumları. öbür tarafa taşır. Ve o bizim daha inciri dediğimiz Hı -hı. E, incirleri yaparlar. E, ve o incirler olgunlaşıp ağaçların diplerine düşer. E, ve onları alırız. Biz işte e, odalarımız var. Odalarda onlar serilir. Ve e, aslında şey, e, bir kısım ne derler kalitesine göre ayrılır aslında incirler en kaliteli olanlarını da biz e, yemelik olarak ayırırız. E, Tabi böyle artık e, kalite kalite ayrıldığı için işte çeşitli işte ne bileyim çikolatalarda kullanılacak olanlar farklı ayrılır işte gıda çeşitli gıdalarda kullanılacaklar ayrı ayrılır. ama birinci derece kalitedekiler yenmelik İncirlerdir, kuru incirler. Kuru incir olarak. Şimdi programdan sonra kuru incirden yaptığım bir reçelim var. Size ondan tattıracağım. Harika, tadalım o zaman süper. Çok güzel reçel <gülüyor> yaparım. <gülüyor> <Yani>. Frig reçeli. Frig <gülüyor> reçeli. Peki bu da ben yani görüyorum bir de böyle... Hmm, İlaçlanmış, ilaçlanmamış diye bir takım incirler ayrılıyor. Evet. Şu... Bu tamamıyla doğal ortamda anladığım kadarıyla sizinkiler. Şöyle e, aslında incirin rengi ne kadar açıksa, ne kadar beyazlaşmışsa onlar peroksitle yıkanmış hmm. incirler. Dolayısıyla da hani kimyasal bir e, işlemden, işlemden geçmiş belki. incirler. Dolayısıyla da hani çok böyle sağlıklı incirler değil. Bizimkiler daha doğal atmosferde, daha çabuk aslında hani ee, bir takım hani incir çünkü durdukça aslında kurtlanır. Hayır. Kurtlanması kötü bir şey değil aslında. Tabii ki itici ama bu ne kadar doğal olduğunu evet. gösteren evet. bir şey. Çünkü ilaçlanınca hani peroksitle yıkandığında o bembeyaz akçıl akçıl gördüğümüz kuriyemişçilerdeki o incirler aslında kimyasal işlemden geçmiş. Hiçbir e, yabancı, hiçbir şey yani bir böcek herhangi bir Mümkün şey değil, yanına tabii. yaklaştırmayacak olan incirler ki insan sağlığına da en zararlı evet. olan incirler. <gülüyor> e, şimdi tabii ki hani özellikle şehir insanları şimdi köylerde insanlar bunlara zaten hani öyle bir ilaçlama yok. Ee, onlar zaten kendi ağaçlarından düşen o incirleri hmm. doğal yöntemlerle kurutup tüketiyorlar bütün kış. Ama biz şehirde yaşayan insanlar kuru yemişçiye gittiğimiz zaman en güzel dizilmiş, en beyaz olan incirleri almaya hmm. özen gösteriyoruz. Bakıyoruz çünkü biraz. evet, çünkü ötekiler ne kadar renkleri koyuysa bize o kadar itici geliyorlar. Yani onlar daha böyle ha bunu, incir kötü kalite diye adlandırılıyor. Ama aslında o incirler daha e, sağlık açısından ben daha kaliteli. Evet. Peygamber, bu programdan sonra e, gıda boyasıyla boyanmış incirler <gülüyor> görebiliriz. Ayakkabı boyasıyla boyanan zeytinler gibi diyoruz. Evet, Ay, evet. Evet. Suya koyup <gülüyor> simsiyah bir su bıraktı. Evet. Şimdi bundan sonra da bütün incirler, şeyciler, kuru yemişler, incirlerini boyağa başlıyorlar. <gülüyor> ee, bu gıda boyasıyla boyanmıştır, zararlı değildir efendim dedi bir reklam yapıyorlar arkasında. <gülüyor> Olabilir, beklenir. Evet, bu, burası da buradaki e, şeyden, zeytin yağından ve incirden tatmak da e, nasip olmadı. E, Korkut Bey'den bekledik belki. ...gilirken programa getirirdi ama... ...geldiğinde ben açım... ...yemek nerede diye o bize sordu. <gülüyor> İade'yi ziyaret ee, yaparız. Evet, e, zeytinyağı ve incir için... ...sizi bize bekliyoruz o zaman. Evet. Ada manzaralı, Ada manzaralı. <gülüyor> evimizde... <gülüyor> ...inşaatlardan adaları görürseniz. <gülüyor> evet, işte İstanbul'un öyle bir şanssız tarafı oluyor... ...bir ev alıyorsun... ...deniz manzaralı, ertesi gün önüne gökdelen çıkıyor. Sonra Göktelen da, da. gökdelen manzaralı <gülüyor> sonra da pazarlık konusu oluyor bunun üstten üç katını kesin dedim ben size <gülüyor> sonra <gülüyor> mes mesgöztepe falan Bala diye <gülüyor> pazarlama yöntemleriyle <gülüyor> bitmeyen evet frig <Çok> gökdelenleri <gülüyor> oraya doğru <gülüyor> gidiyoruz frig <gülüyor> bahçe <gülüyor> ismi çok güzel <gülüyor> ve şeyler de çok güzel etiketler de çok güzel teşekkür Pazarlı ederiz mazaranı, evet tasarımlar Korkut Tasarımla Bey'e ait evet. Şeyden, Takip ediyoruz ee, e, Instagram'dan, Instagram'dan Takip ediyoruz ama oradan tadı anlaşılmıyor <gülüyor> Korkut Bey mesajı aldı sanırım evet. <gülüyor> Peki ne yapalım bir parçaya bir parça gidelim mi? Verelim. Evet. Kimden gelsin? Ee, Red Garland Trio'dan gelsin. gelsin Almost Like Being In Love diyelim İyiyiz. akşamlar tekrar Beyman Yunal'sın Gökhan'ı misafir ettik. Harika bir sohbet oldu. Ee, gerçekten on parmakta. Misbile <gülüyor> <gülüyor> dinlerken böyle takipte zorlandık. İnşallah siz daha iyi takip edersiniz. Ay herkesi zorladım, zor bir duruma soktum. Çok özür dilerim. <gülüyor> Gençleri. Gençleri Bahçeye çağıracağız. <gülüyor> Çağıralım. Çağırıp kampa. Peki herkes üniversiteye gidiyor, liseye gidiyor, üniversiteye gidiyor. Üniversiteden sonra hobi sahibi olmalarını söylüyoruz buradan. Ve şöyle bir şey diyorum ben. Kafası kesik tavuk gibi dolaşmayın. Mutlaka bir hobiniz anlatacak bir hikayeniz olsun. Kesinlikle. Sen ne dersin? Kesinlikle. katılıyorum. Çünkü benim bir sürü arkadaşım mesela, ben işte böyle yok kitap okuyorum, kitap kulübü, fotoğraf çekiyorum vesaire, pandemide sıkıldım, of yeter falan diyen bir sürü arkadaşım. Ben hiç sıkılmadım. Hani evde <gülüyor> gayet <geldi> mutluydum. <gülüyor> evet, çünkü ee, işte edebiyatla uğraşmak, fotoğraf çekmek, o fotoğrafların işte ne bileyim mutlaka bir Edici. el atıyorsun. Evet, evet. Ee, işte Photoshop öğreniyorsun ee, sonra ne bileyim e, yazı yazıyorsun okuyorsun inceliyorsun bunlar o kadar aslında insanı oyalayan şeyler ki ben asla e, pandemide evde olmaktan sıkılmadım e, aksine e, şehre insanların arasına e, kaçmama işte böyle hani kaçıp da orada sinirimi oynatmama müsaade etmediği için de gayet mutlu mesut bir 2 2,5 yıl geçirdim açıkçası. Bence işte arkadaşlarım hep diyor ya bir hiç hobim yok. Ben ne yapacağım emekli olduktan sonra? Hakikaten bu büyük bir sorunsal bence. Çünkü e, emeklilikten sonra o yoğun çalışma hayatından sonra çünkü herkes çok yoğun çalışıyor. Kimse e, işte hiçbir iş veren senin kara kaşın kara gözün için sana para ödemiyor dolayısıyla da hani çok büyük bir özveriyle çalışacaksın, mesain yok, e, günün yok dolayısıyla da hani o yoğunluktan boşluğa düştüğün zaman bir anda emekli olduğunda depresyona giren bir, bir sürü insan abi. var. Atilla Ay zaten pardon Atilla ile bizim zaten hiç şansımız yok. Bizim ne kara kaşımız var ne kara gözümüz var. <gülüyor> İkimizin de gözleri renkli kaşlarda bir ak düşmüş. Ama sizin hobileriniz var. <gülüyor> evet. O yüzden e, bence gençlerin e, mutlaka bir hobisi olması gerekiyor. Kitap okusunlar, bol bol okusunlar. Çünkü gerçekten kitap okumak aslında her anlamda e, faydalı. Üniversiteye girecekler için faydalı. Çünkü o yarım sayfa döşenmiş soruları okumak için mutlaka kitap okuma e, pratiğini yaşamış olmaları lazım. E... Yazı yazsınlar kendilerini ifade etsinler. Evet deşarj olsunlar. Kendini ifadenin de aslında evet kendini ifade etsin ama bir yandan da deşarj olsun kafasında içinde hiçbir şey kalmasın. E, bütün meselelerini o kağıda döksünler. Araştırsınlar bir kitap okusunlar işte oradaki bir ressamı çözsünler. E, yazar her kitabın bir matematiği var. Yazar neye göre o matematiği kurmuş onu bir e, anlamaya çalışsınlar. Bunlar gerçekten insanı geliştiren şeyler. Kesin katılıyorum çünkü söylediğin şey biz de ara ara programlarda onu konuşuyoruz. Mesela kitap okumak bana bir hobi gibi gelmiyor. Yani sadece bir kitap okumak evet. artık bu çünkü olmazsa olmaz bir şey. Ama okunan kitabın araştırılması arkasındaki anlamının çözümlenmesi falan bunlar hobinin... E, ...açıklaması gibi hissediyorum. Kesinlikle ben e, bir kere bu e, edebiyat işte okuma yazma sürecinde e, pek çok atölyeye katıldım. Yekta Kopan'la başladım, Murat Gülsoy'a katıldım, Beliz Güç Bilmez Hoca'ya katıldım. E, Karadan Kaçan Akademi'de Aslı Tohumcu'yla e, birlikte işte e, ve daha bir sürü işte Yavuz Ekinci... E, ...Karin Karakaşlı gibi yazarlarla çeşitli atölyeler yaptım. Hepsinden çok fazla şey öğrendim tabii ki. E, Belis Hoca'nın e, bana kattığı şöyle bir şey oldu. E, metaforlar, bir kere edebiyatta metaforlar çok önemli. E, ortada bir tohum var ve metaforları bunun etrafında örüyorsunuz. Bu filmleri izlerken de bize çok büyük bir e, ilaç oldu. Tabii. Çünkü her film e, aslında bir filmde işte... E, duvarda gördüğüm bir pano neden asılı, e, masanın üstündeki saat neden orada duruyor e, ocağın üstündeki e, cezve neden orada, neden taşan bir kahveyi bize yönetmen gösteriyor. Şimdi kimi getirdin aklıma biliyor musun? Kimi... Ha, misafir etmiştik. Mehmet, Mehmet Sindel. Sindel. Aa, ben de sizi evet Mehmet Sindel'i takip evet, ediyorum. O ta evet. Çok şiddetli film tavsiye ediyorum film evet, okumalarını. Evet. Maalesef onun film okumalarına katılamadım. Hatta Kadıköy Sinemasında Etkinlikler yapıyordu Yapıyor, Ama evet. daha pandemi bitmemişti O zaman henüz böyle sonlarındaydı Gerçi yani hala da bitmiş değil ama Hani sonlarında bir türlü Hani biz kapalı mekanlara giremediğiz için gitmek gidemedik. Vallahi her şeyi Zoom'dan yaptığı için Mehmet evet, Bu aralar evet katılınabilir. bilir evet. Ama şeyde yavaş yavaş başladı. Evet başladı. Canlılar da başlıyor yavaş ee, yavaş. Ben takip ediyorum Mehmet Hoca'yı da zaten. Ee, gerçekten hani bunların hepsi e, birer kazanım. Ee, hani film izlerken de bundan çok Aynen. faydalanıyorum. Ee, bir kere her seferinde Yekta Hoca'yı arıyor anıyoruz Korkut'la. Çünkü Yekta Hoca da derdik ki illa hikayenin bir sonu olması gerekmiyor. Ee, aslında yazar biraz da okura güvendiği Tabii. için okura bırakıyor. Ee, özellikle hani Fransız filmlerinde işte festival filmlerini Tabii. izlemeyi seviyoruz. Fransız filmlerindeki o sonu açık Filmler e, bittiği zaman biz işte e, Korkut Yekta Hoca'yı mı arasak acaba ona sorsak <gülüyor> der her seferinde. E, gerçekten e, bunlar e, bence hani insanı geliştiren Kesinlikle. şeyler ve bütün gençlere de bu tarz etkinliklere katılmasını tavsiye ediyorum. Fotoğraf çeksinler, insanın gözünü bir kere çok geliştiriyor, bakış açısını çok geliştiriyor. Estetik duygusunu çok geliştiriyor. Çünkü biz estetik olmayan bir ülkede, yani aslında doğal olarak baktığımızda estetik ama, ama evet. insan faktörü işin içine girdiğinde tüm o estetiğini yitiren bir şehirde, bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bir Fransız çocuğunun ya da bir İtalyan çocuğunun... Ee, doğduğu, geliştiği, yetiştiği bir ortam gibi estetik e, ve güzel bir e, ortam olamıyor maalesef. E... Ahmet sen de biliyorsun bir mimar olarak. Ben, tembih, hani... ben tembihliyim bu konularda fazla konuşmuyorum çünkü bu konularda konuşur konuşmaz Yekta Hoca'ya sormam lazım. Hani... <gülüyor> bu filmin, bu seyrettiğimiz 20 senedir seyrettiğimiz filmin sonu ne olacak? Onu Mehmet Sindeci Açık... soralım. Evet, bence Niye de. <gülüyor> Dolayısıyla da bugün bir post koymuştum. E, Komo, son yaptığımız Komo gezisinden Peyman'ın alsın Gökhan hesabına. Komo gezisinden e, bir fotoğrafla yani çocuklar orada böyle bir estetik bir e, köye gözlerini açıyorlar. Bizim gibi işte hani iki katı çıkmış üçüncü Ucubeler. katı da belki evet <gülüyor> üç sene sonra belki çıkarım deyip de demirleri ve e, işte bütün kalan, tuğlaları tuğla açıkta kalan ee, binalara bakan bir e, yaşamları yok bizim e, işte oradaki çocukların dolayısıyla da hani bizim çocuklarımızın daha çok yapmaya ihtiyacı var evet. peyman bir şey hatırlattın bana şimdi yurt bir misafir gelmişti 25 sene evvel aydınlatma bir olduğumuz bir firmanın üst düzey yöneticilerinden bir tanesi aldık onu havaalanından ve şehre geliyoruz döndü dedi ki Moda mı dedi Türkiye'de işçepi tuğla ile evet orta çağ görüntüsü deseydin Dedim, biz, biz sanatsal <gülüyor> olarak tuğla seyretmekten hoşlanıyoruz <gülüyor> evet bizde tuğla sanatı çok gelişmiş evde de getirseydin <gülüyor> <Doğru. gülüyor> bu, bu arada aslında şeyi unuttum söylemeyi <gülüyor> şimdi gece bitmeyecek diyeceksiniz ama <gülüyor> Ee, İstanbul Gönüllüleri e, Okuma Grubu'nda da e, gönüllü olarak rehberlik e, yapma eğitimi alıyorum şu anda. İşte amaç aslında burada hem kaliteli ve bilinçli okumaya yönlendirmek hem de edebiyat üzerinden insanları biraz daha bilinçlendirmek, her konuda bilinçlendirmek. Dolayısıyla da gençleri İstanbul gönüllüleri için kitap okumayı seven gönüllü, gençleri özellikle İstanbul gönüllüleri için bu tarz çalışmalara da davet edebiliriz. Buradan kar suyu katsın. Katsın. Nereden takip evet. etsinler? Ee, İstanbul Gönüllülerinin e... aslında ben de onu bir linkten almıştım. Ee, İstanbul Gönüllüleri rehberlik eğitimi diye araştırırlarsa Google amcaya sorarlarsa Çıkacak e, mutlaka bir link çıkacaktır. E, dolayısıyla e, oradan e, talepte bulunabilirler, e, bunun için küçük bir mülakat yapılıyor. E, eğer o mülakata uygunlarsa zaten rehberlik eğitimi için başlıyorlar. Bu çok böyle kısa bir eğitim yani bir 4-5 aylık bir eğitim süreci, ben o, şu anda o eğitim sürecindeyim. E, öykü ve roman çözümlemeleri yapıyoruz. Ee, ve daha sonra da belki kendi gruplarımızı kurup çeşitli okuma grupları kurabileceğiz. Ee, bence e, buna ihtiyacımız var. Ee, her anlamda ihtiyacımız var. Hem okuma hem de dediğim gibi diğer konularda yani e, pek çok konuda e, biraz e, oku anlamda bir eğitim almamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla da davet ediyorum gençleri, okuma sevenleri bu platforma. Çok güzel. Sevgili Peyman, eğitim, eğitim, eğitim <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Eğitim olmadan hiçbir şey eğitim olmuyor şart, maalesef. Eğitim şart. eğitim şart. Peki, Aa, programın sonuna geldik galiba. Geldik, evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ayağına, ben... teşekkür sağlık, ağzına sağlık. Edeyim. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Biz 10 marifet dedik, 10 parmakta. Bu son söylediğin 11 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru iyi saymışsın sen not alıyordun gördüm ben evet. Ee, buradan ben de sizlerin ve e, dinleyenlerin kafasını karıştırdıysam, yorduysam, e, sürçülisan ettiysem affola. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Teşekkürler ee, Vallahi çok keyifli. Son parçamız Türk. Ee, evet, Türk sanatçılardan evet bu sezon yaptığımız gibi sezon başından beri yap, yaptığımız gibi bu haftada Jüri de Özçelik'ten gelecek parçamız bir muamma geliyor onda evet gelsin gelsin haftaya görüşmek üzere diyelim görüşmek üzere iyi akşamlar çok teşekkür ederim iyi geceler. Hayatın ne... Sandığın her şey Sana öğretilenlerden Ne çıkardın bilen yok Umutlar yeşerttin hep Muammalar tek gerçek Kalbinin sesini duy da Gerisi kalsın diyen yok İfratla tefrit arası illa ne yapacağız joycan'la laflayacağız